في رسولنا محمد اللهم صل على محمد صل على قديب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على محمد اللهم اذهب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونصلي على نبيه الكريم. وَاَشَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُنُرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ان ان اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب به بآياته انه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم ودلغنا أنت الجواد الكريم رب الشرح لي الصدري ve te'ala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaati i Müslümün. Bundan önceki iki dersimizde, iki cuma dersinde olduğumuz olan Yunus Suresi Celilesi'nin bir ayeti üzerinde durmak ihtiyacı hasıl oldu, zaruret hasıl oldu. Çünkü orada yani bu ayeti kerimede hakikaten kendimizi buluyoruz. Ayetler her dönemin aynası değişiyor, sadece mekanlar değişiyor, şahıslar değişiyor ama zihniyet, kafa yapısı, düşünce yapısı aynen devam ediyor. Ve Kur'an öyle bir kitaptır ki bu devamlı olan zamana ve mekana göre değişmeyen o düşünce yapısını ortaya koyuyor. O düşünce yapısını Kur'an-ı Kerim 7. asrın ilk çeyreğinde nazil olmaya başladı. 610 yılında Kur'an'ın ilk ayetleri inmeye başladı. Tarihçilere baktığınız zaman yedinci asır Arabistan'ı okuması yazılması olmayan kültür bakımından yeryüzünün en geri bir muhiti. Böyle dil var, şiir var, ağızdan şifaen, yazılı bir şey yok ortada. Yani çok geri kalmış bir kültür. Ve onlar cahil oldukları için kültür bakımından ilim bakımından yetersiz oldukları için peygamberimize karşı ve Kur'an-ı Kerim'e karşı yanlış tavırlar içine girdiler diyoruz. Yani onları sanki cehaletleri geri kalmış olmaları, kültürsüzlükleri sebebiyle bir türlü mazur görmek gibi bir ihtiyaç hissediyoruz sanki. E gelelim bugüne. 21. asra geçmek üzereyiz değil 20. asrın sonundayız. 21. asra geçeceksin. Bugünden 7. asırdan bugüne kadar İnsanlık tarihi fevkalade gelişmeler kaydetti. İlimde, fende, teknikte, medeniyette fevkalade gelişmeler var. Fakat bu zihniyette en küçük bir gelişme yok. O yedinci asırdaki cahil Arap'ın iddiası neyse, kafa yapısı neyse, seviyesi neyse 21. yüzyıldaki o koca koca heriflerin zihniyeti bir santim dahi de gitmemiş. Hatta yer yer onlar çok daha ileride. Vallahi onlar bugünkülerden biraz daha kabiliyetli yani. Yer yer her konuda değil ama çeşitli meselelerde bu fark görülüyor. Nedir iddia o gün, nedir iddia? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bugünkü o günkü Arapları, başlangıç itibariyle Arapları. Çünkü Resulullah'ın ilk muhatapları, Peygamberin kendileriyle konuştuğu ilk insanlar, ilk toplum onlar ama Kur'an ve Resulullah yalnız o toplum için değil, ilk defa onlara karşılaşıyor, yakın çevresine yeni vazifesini anlatmakla işe başlıyor ama bu kademe kademe, merhale merhale bütün insanlığı saracak tabii. Çünkü bütün insanlığı şu içine alıyor bu. Peygamberimiz eski peygamberler gibi değil. Peygamberler Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin her birisi ya belli bir kasabanın, bir beldenin, bir karyenin peygamberidir. Mesela bir peygamber var ki sadece İstanbul'un peygamberidir. Yani onun sorumluluğu belli bir şehirle sınırlıdır. O şehirde yaşayanları, o beldede yaşayanları imana davet etmekle görevlidir. Vazife alanı dar. Bazı peygamberler var ki, belli bir kavmin, belli bir topluluğun peygamberidir. Bir akrabanın peygamberidir. Onları irşad etmekle, hidayete sevk etmekle vazifelidir. Sınırlı. Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak zamanı geldi. Biliyorsunuz o kavmin çok çirkin bir hastalığı var. Karşı cinse meyil etmiyor. Erkekleri, kadınlara ilgi duymuyor da erkek, erkekle ilişki kurmaya çalışıyor. Hani o pis ahlaka düşenlere luti derler. Yani Lut kavmine mensup bir kafa yapısı, bir ahlak. Bu olayın adı da livatadır, o kökten geliyor. Bugün batı dillerinden alınmış homoseksüel bilmem ne diyorlar. Ama e, açık ifadesi erkeğin erkekle ilişkide bulunması. Bu nasıl başladı onlarda? Erkekler önce tabi yoldan vazgeçtiler kadınlara tabi yoldan yaklaşmaktan vazgeçtiler kadına arkadan yaklaşmaya başladı Lüt Aleyhisselam'ın kalmi kadına yanlış yerden yaklaşma alışkanlığı onu erkeğe götürdü erkeklerle ilişki kurmaya sevk etti ve o toplumun helak sebebidir bu Geldiler. O arabayı İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar. İbrahim Aleyhisselam çok cömert birisi. Tanınmadık simaları görünce hemen bir koyun kesiyor ve ikram ediyor misafirlerine. Fakat misafirler hiç el sürmüyor Korkuyor, ürküyor. Bunlar nasıl misafirdir? Niye bu kadar güzel bir ikrama? iltifat etmiyorlar diye dediler ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Biz melekleriz. Elçilik vazifesi var üzerimizde. Sana uğradık ne için? 120 yaşına kadar çocuğu yok İbrahim Aleyhisselam. Kendi yaşı 120. Hanımı 98 yaşında. Sara anam ki Allah'ın sana bahşedeceği bir erkek çocuğunu müjdelemek için geldik. Karı perde arkasından dinliyor, yüzlerini tırmalamış, vay demiş, bu yaştan sonra benim çocuğum mu olacak? Diyorlar ki siz mi, siz mi Allah'ın kudreti konusunda tereddüde giriyorsunuz? Sizin için hiç mümkün değil bu bir daha. Sana bunu müjdeleyeceğiz, Müjdelemek için geldik ve müjdeledik, görevimiz bitti ama biz Lut Aleyhisselam'ın kavminin işini bitirmek üzere geldik. E, nasıl olur diyor İbrahim Aleyhisselam, kaleh nefiha Lut'a'' E onların arasında ''Kardeşim Lut var'' diyor İbrahim Aleyhisselam. Bunun için söylüyorum, bu iki Peygamber aynı anda yaşıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam çağdaş. Aynı ayrı yerlerde vazife yapıyorlar ama aynı anda vazife yapıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberlik alanı belli. Lut Aleyhisselam'ın peygamberlik alanı belli. Onlar da diyorlar ki biz kimi helak edeceğimizi ve kimi kurtaracağımızı biliyoruz. Bizim elimizde bir liste var. Şunlar, şunlar, şunlar yok edilecek ve şunlar kurtulacak. Ona diyorlar ki gece yarısı buradan çıkacaksın. Kesinlikle arkana da bakmayacaksın. Lut Aleyhisselam'a diyorlar. Hiç arkaya bakmak yok. Bu topluluğun vadesi sabaha kadar tamamlanacak. Ama karın kalacak diyor. Karısı İnanmıyor Lut Aleyhisselam'a. O sapık kavimle beraber hareket ediyor. Hatta Lut Aleyhisselam'ın evine gelen bu genç delikanlılar şeklindeki melekleri görüyor. Hemen koşuyor o ahlaksızlara. Evimize tam arzu ettiğiniz tipler geldi diyor. Ama yok olup gidiyor. O kavimle birlikte. Bu Musa Aleyhisselam'la biraz daha genişliyor. Yani onun görev sahası daha geniş. İsa Aleyhisselam'da Peygamberimizden önceki son peygamber biraz daha genişliyor. Bütün Roma'yı içine alıyor. Hazreti İsa İslam dinini kendisinin tebliğ etmeye memur olduğu dini bütün Romalılara tebliğ etmekle görevli. Mustafa geliyor. Bütün yeryüzüne, bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün beşeriyete hitap etmek üzere geliyor. Yani Arapların peygamberi değil o. Sadece Müslümanların peygamberi de değil. Yeryüzündeki bütün insanlar peygamber olarak onu tanımaya mecbur. Tanırsa alır mükafatını, iman ederse Yeri belli olur. Ama inkar edersin cezasını görecek. İnananın da peygamberi odur. İnkar edenin de peygamberi odur. Başka yok. Efendim ben işte hala Hz. Musa ile Hz. İsa ile onlara imanımız var. Bütün peygamberlere iman ediyoruz. Ama bizim işimiz Muhammed Mustafa ile biter bunlardır bizim işimiz. Onun getirdiği din, onun getirdiği şeriat, onun tebliğ ettiği Kur'an. E Allah'ın kitabı değil, Mehmet. Ona iman ediyorum. Ama onun arkasından Kur'an geldiği için Tevrat'tan bu ümmete intikal etmesi gereken, aktarılması gereken her şeyi Kur'an getirdiği için. Yani bizim için lüzumlu şeyler Tevrat'ta kaldı. Onları da oradan alalım. Lüzumlu ne varsa o Kur'an'da var. Tevrat'takilerini aktarıyor. İncil'dekini aktarıyor. E ben hepsini birleştirmek istiyorum. Öyleyse Kur'an'a geleceksin. Tevrat'a hakikaten iman etmek isteyen Kur'an'a iman edecek. Çünkü Kur'an'ın ineceğini Tevrat önceden haber verdi. Peygamberimizin geleceğini önceden haber verdi. İncil'e inanmak isteyenler Kur'an'a inanmadıkça inanmış sayılmazlar. İncil'in olacağını, olması gerektiğini, iman edilmesi gerektiğini söylediği şeyi reddi diyorsun sen. Ve İncil'in bir cüzünün reddi tamamını reddi demektir. Kur'an'da da iş böyledir. Şimdi bütün kavga nerede? Bu can noktasını anlamanızı istiyorum. Bütün kavga nerede? Muhammed Mustafa Mekke'de ortaya çıkıyor. Mekke'de ortaya çıkıyor. Tanınmayan bir kişi değil Muhammed Mustafa. Yani Mekkeliler dışarıdan bir yabancı geldi. Tanımadıkları bilmedikleri ne niyetle hareket ettiğini tayin edemedikleri bir yabancı geldi. Onun için mücadele veriyorlar değil. Bir defa onların arasında doğmuş. Doğma büyümemek Mekkeli. Orada doğuyor. Ve ömrünün 40 yılını onlar arasında geçiriyor. Hayatının, peygamberimizin hayatının gizli kalmış bilinmeyen, en küçük bir noktası yok. Bir İngiliz tarihçisi Carlyle diye bir adam diyor ki Muhammed'i tanıdığım kadar babamı tanımıyorum diyor. İngiliz Hristiyan bu adam. Yeryüzünde yeryüzünde hayatının en ince noktalarına varıncaya kadar tamamı bilinen, hayatının tamamı bilinen Muhammed Mustafa'nın dışında bir adam daha yok diyor. Hayatında bilinmeyen, karanlık tek bir nokta yok. Her ile biliniyor. Ve onu çok yakından tanıyanlar 40 seneden beri içişe yaşıyor, beraber yaşıyorlar aynı şehirde. Onu çok yakından tanıyanlar onu akıllı biliyorlar, emin Muhammed'ül Emin kabul ediyorlar. Hiçbir itiraz yok. Peygamberim deyince bana peygamberlik görevi verildi. İnsanları Allah'ın dinine davet etmekle vazifeliyim. Bunu da rastgele yapmayacağım. Elimde bir kitap var. Yani bu kitabın hükümlerini anlatacağım deyince kıyamet koptum. Birdenbire 40 yaşına kadar Muhammed'ül Emin olan feyramlarımız birdenbire yalancı kesildi gitti. O adamlar ona Muhammed'ül Emin diyenler şimdi yalancı diyorlar. Şimdi iftiracı diyorlar. Deli diyorlar. Şair diyorlar. Kahin diyorlar. Falcı diyorlar. Nedir arayı açan? Arayı açan nedir? Risalet müessesesi. Yani peygamberlik görevi ortaya çıkınca bizim karşımıza eski Muhammed olarak gel, başımızın üstünde yeni var diyorlar. O herkesin tanıdığı Muhammed'ül emin olarak gel bizim yanımıza. Allah'ın Resulü, Allah'ın Peygamberi Muhammed diye bizim karşımıza gelmeyeceksin diyorlar. Ve elindeki kitabı at! Şu Mekkeliler ne kadar kafasız adamlar değil <Gülüyor> İstanbullular çok mu akıllı arkadaşlar? Ankaralı, İzmirli, Bursalı çok mu akıllı sanıyorsun? Aynı şey ya! Aynı şey! Yani bugünkü kavga nedir? İmam Hatip Okulu'nun kapısında çırpınan o kızın kavgası nedir Allah aşkına? Bu kız niçin çırpınıyor? Savunmasız, aciz, çaresiz bir çocuk. Koskoca adamlar biz işimiz, gücümüz var diyoruz. Ben ticaretimi yürüteceğim, kazancımı artıracağım. O körfez çocuk gidecek, senin adına bakan mücadele verecek. Öyle mi? Bu olur mu? Bu nenin mücadelesidir? bu başörtünün altında Kur'an var, diyor bu adamlar. Çünkü başını bu kız Kur'an'dan aldığı talimatla örtüyor. Kur'an'dan aldığı talimatla örtüyor. Ha bu başörtünün altında Kur'an var, bunun altında namaz var, bunun altında oruç var, bunun altında haç var, zekat var, zina yasağı var, içki yasağı var, kumar yasağı var. Yani burada, bir din var anlayışları tespitleri doğru helifler onların tespitleri doğru da bu aptal müslümanların tespitine ne oldu bu aptal bu beyinleri alınmış adeta beyinsiz boş bir kafa taşıyan bu adamlara ne oldu işte okuyoruz gazetelerde bugün talimat veriliyormuş kurslarını davullu zurnalı kapatın. Valiliğe talimat geliyor. Valilik de müftülüğü sıkıştırıyor. Efendim, Allah razı olsun. Müftü de diyor ki bir müftü Kur'an kursu kapatmak için değil, açmak için var. Ve bunlar şimdi Müslüman olarak sizin karşınıza geliyorlar. Ey bunlara danıp da Vallahi hesabınız çok çetin olacaktır. Sizi kimse kurtaramaz. Kendinizi yine kendiniz kurtaracaksınız yanlış akidenizi düzeltmek suretiyle. Batıl niyetlerinizi düzeltmek suretiyle başka türlü kurtulamazsınız. Nedir? Kavga nedir? Niye? Doğuda? Şimdiye kadar hiçbir bir tefrika yoktu. Bu Kürttür, bu Türk'tür, bu Çer Çerkez'dir, bu Laz'dır. Böyle bir kavga var mıydı? Yoktu. Çünkü kaynaştırıcı bir unsur vardı. Bütün ırkları bir potada eriten neydi? İslam. Herkesin asıl kimliği Müslümanlık. Irkı önemli değil, zaten İslam ırka hiç ve hiç değer vermez. bir değeri yoktur yani şu ülkden olanlar mübarektirler muhteremdirler şunlar da kötüdürler kim demiş bunu ya hepimizin aslı Adem ile Hava Hazreti Adem hangi Kırt'tandır Kürt müdür Türk müdür Arnavut mudur Abaza mıdır Çerkez midir Adem kim Böyle mantıksızlık olur mu ya <Sessizlik> İnna biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık diyor Cenab-ı Hak. Bitti. Onlar hangi ırktan? Hazreti Adem'in ırkı hangisi acaba? Bir bulsana nasıl? Hazreti Adem'in ırkın kızıdır? Bu saçmalıklardan vazgeçin. Ne Kürt, Kürtlüğü ile övünsün, ne Türk Türklüğü ile övünsün. Devinecek noktamız Müslümanlığımızdır bizim. Bu eskilerimiz böyleydi. İslam'da birleşiyorlardı. İzzeti İslam'da buluyorlardı fakat devlet 75 yıl çalıştı bu bağı çözmek için. O Kürt'ü, Türk'ü Lazı, Çerkezi, Abaza'yı birleştiren din bağını ortadan kaldırmak için kaldırınca şimdi ne oldu? Şiraze derler şu sayfaları tutan şu ipler var ya şiraze e bu şirazeyi kaldırdınız bu yapraklar teker teker uçar gider. Şirazesi kopmuş bir kitabın yapraklarına döndü millet. Kur'ansız bu millete geçit yok. Şu mantığa bak şimdi yani bir taraftan sırf kafiri Müslümanı kapı dışarı ediyor. Evinden, yurdundan sürgün ediyor. Müslüman diye kovuyor. Oradan kovulanlara sahip çıkıyoruz. Dahildekileri eziyoruz. Mantığa bak Allah Oradan kafirin Müslüman diye kapı dışarı ettiği Pişman hale getirdiği insanlara güzel sahip çıkıyoruz. Acaba merak ediyorum Müslümanlık adına mı sahip çıkıyoruz? Yoksa başka bir düşünceyle mi sahip çıkıyoruz? Eğer Müslümanlık adına sahip çıkıyorsak yerli yerli Müslümanlara niye sahip çıkmıyorsun? Bu memlekettekilerin niye hakkı hukuku aramıyor? İşte Araplara geliyorum. Yani Kur'an'ın bu ayetini söylüyorum. Araplar Kur'an'ı duyunca açık hiç de böyle anlaşılmaz bir tarafı yok. Bütün çıplaklığıyla meydanda olan Kur'an ayetleri kendilerine okundu mu bize dönmeye yüzü olmayan, bize dönme inancı olmayan kafirlerin bir ifadesi var. İ'ti bi Kur'an'ın gayrihâde ey Muhammed bize bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Biz bu Kur'an'ı istemiyoruz. Yedinci yüzyıldaki adam bunu söylüyor. Bugün Türkiye'deki adam da bunu söylüyor. Bu Kur'an'ı çekin başka bir Kur'an getiremiyorsan getiremiyorsan bunu değiştir bunda bir reform yap bunu bize göre düzenle bize göre düzenle efendim Kur'an'ın her dediği değil bizim dediklerimizi Kur'an haline getir bizim inançlarımızı fikirlerimizi düşüncelerimizi Kur'an haline getir diyorlar peygamberimize o günküler öyle diyor, bugünküler böyle diyor. Nesinden korkuyorsun sen Kur'an'ın? Nesinden ürküp de kaçıyorsun? Kur'an sana içki kullanma dedi, bu senin aleyhinde mi? Zina etme dedi, aleyhinde mi? İnsan öldürme dedi, aleyhinde mi? Kafir de olsa kimsenin hukukuna tecavüz etme, hıyanette bulunma dedi. Bunlar yanlış Allah aşkına? Bunları nesine karşı koyuyorlar? Bu kitabı nesine karşı koyuyorlar? İstemiyor. Peygamberimiz de öğretiyor Cenab-ı Hak. De ki, böyle diyenlere cevaben ki, benim kendi kendime bu kitabı değiştirmek gibi, geri çekmek gibi bir yetkim yok. Bu kitabı ortaya koyan ben değilim ki, bunu geri çekeyim. Yerine başka bir kitap getireyim yahut değiştireyim. Ben ancak bana edilene tabi oluyorum. Ne geldi bana? Ben ona uyanım. Vahye tabi olurum. Başka şeyler beni bağlamaz. Bir böyle de onlara, bir de şunu söyle. Peygambere öğretiyor, cevap verdiriyor. Kul ler Allahu ma telebtu'u aleyküm. Habibim bu kafirlere, bu dünya kafirlerine de ki, benim adıma, benim peygamberim sıfatıyla sıfatıyla, beni temsilen de ki eğer Allah dileseydi Allah isteseydi bu kitabı, bu Kur'an'ı ben size okuyamazdım. Yani oku diye emretti ben okuyorum. Okuma deseydi bana Böyle bir kitap göndermeseydi ben de okumazdım. Allah dileseydi ben bu kitabı size okuyamazdım. Okumamamı isteseydi. Böyle bir şeyi beyan etmememi isteseydi. Çünkü ben emre tabiyim. Kendi kendime iş görmüyorum. Oku diyor okuyorum. Okuma diyor okumuyor. Ve la edraküm bihi. Allah bu kitabı size anlatmazdı, öğretmezdi. İsterse size böyle bir kitapta indirmez. Yani mecbur muydu Allah Kur'an indirmeye? Bir güç mü onu mecbur etti? Böyle bir kitap indireceksin diye zorlandığı için mi bu kitabı indirdi? Bunun hükümlerini biz anla. Hayır. Tamamen kendi iradesiyle. Kendi muradı ilahisi budur beni seçiyor. Benim hiçbir rolüm yok. Ben onun seçimiyle, isteğiyle ben bu kitabı size okuyorum. Ve o kendisi bunu size anlatıyor. Bu Kur'an anlatıyor. Fakat lebistu fikum unuren min kabli. Halbuki bundan evvel sizin aranızda ben uzun bir ömür geçirdim. Hiç yaptım mı daha önce böyle bir şey? Aranızda Ömrümün tam 40 yılı geçti. Ömrümün büyük bir kısmı aranızda geçti. Daha önce ben böyle bir şey okudum mu size? Peygamber olduğuma dair bir şey söyledim mi? Yok. Dün yapmıyordum da bunu, bugün niye yapıyorum ben bunu diyor Peygamberimiz. Gereksiz ne? Niye yapayım ben bunu? Demek ki böyle emir geldi böyle vahyedildi, böyle talimat var, ben emre uyuyordum. O sizin zannettiğiniz gibi böyle bir kenara çekilip düşünen, taşınan, yazan, çizen, onları da bir kitap diye, Allah'ın kitabı diye ileri süren birisi değilim ben. Efe la ta'kulu. Siz aklınızı kullanmıyor musunuz diyor Cenab-ı Hak? Akıl edilmiyor musunuz? Ya hiç mi düşünmüyorsunuz diyor bu adamlara? Peki, Çevrelim diyor Cenab-ı Hak, Peygamber'e öğretiyor. Ne diyorsunuz siz? Ey İstanbullular, ey Ankara'lılar, ey Mekkeliler, ey Medineliler Ne diyorsunuz bakayım? Allah Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve selleme) Kur'an adını taşıyan bir kitap indirmedi. İddia bu değil mi? Böyle bir kitap indirmedi. Muhammed Allah'a iftira atıyor onun indirmediği bir kitabı göndermediği bir kitabı onun gönderdiğini söyleyerek onun indirdiğini söyleyerek Allah'a iftira atmış oluyor Neticede ben iftiracı olacağım hemen avremu minmen if ta Allah' kedi Allah'a yalanı isnat eden Allah adına bir yalan yakıştıran Allah adına bir yalan söyleyen yani peygamber ben Allah'ın kitabını size okuyorum derken yalan söylemiş oluyor iftira atmış oluyor e bundan daha zalim kim olabilir? en zalim kişi Allah'a iftira eden Allah adına Yalan konuşan kişidir. Övkerlebe bir ayeti veya onun ayetlerini yalanlayandan, ona yalanı isnat edenden şu gök kubbesi altında daha zalim kim olabilir? En zalim kişi, Hasan'a bir iftira atsanız, Ali'ye bir iftira atsanız, Fatma'ya bir iftira atsanız zalimsiniz. Yani onda olmayan bir şeyi onda varmış gibi gösteriyorsun. Namuslu bir kadın mesela. iddia ediyorsun ben bu kadını fuhuş içinde gördüm filan. İffetli namuslu bir kadına. Bu büyük bir zalimlik değil mi? Tertemiz bir insanı suçluyorsun. Ya bu iftirayı Allah'a yaparsa birisi, Allah'a böyle bir isnafta bir iftirada bulunursa, onun yapmadığı bir şey yapmış gibi iddia ederse, bundan daha zalimi kim vardır? Yani Allah buldu buldu da, buldu buldu da, en zalim sayılan bir kişiyi mi elçi yaptı kendisine? Sizin iddianıza göre. Eğer Muhammed yalancı ise, haşa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ona inmemişse, ama inmediği halde Allah'tan geliyor diyorsa, iftira atıyorsa bu yeryüzünün en zalim kişisi demektir. Ve Allah, bu en zalim adamı nasıl oluyor da kendisine elçi seçiyor? Seçer misiniz siz? Herhangi bir insan böyle bir yola girer mi? <gülüyor> Gerçekten mücrimler yani hak ile batılı karıştıran, batıla hak diyen, hakka batıl diyen, bu suçluların muvaffak olmaları mümkün değildir. Biraz muvaffak olmuş gibi görünür. Efendim işte şunu yaptık, bunu yaptık. Eninde sonunda bunlar mutlaka mağlup olacaklar. Hazreti Adem'den beri Enbiya'nın başından geçen hadiseleri Kur'an tek tek naklediyor. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ile Kabil kavgaya tutuştular. Biri inanıyor biri inanmıyor. Kabil inanmıyor, Habil inanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene Nuh Aleyhisselam'a işkence yaptılar, dövdüler. Yani 950 sene olur mu? E Kur'an söylüyor bunu. فَلَبِثَ فِيهِمْ اَلْفَسَنَةٍ illa 50 ama 50 yıl hariç, diyor Cenab-ı Hak, Nuh onların arasında bin sene kaldı. 50 yıl hariç yani 950 sene. 950 sene peygamberlik sıfatıyla kaldı. Böyle uzun bir mücadele, bitmeyen, tükenmeyen bir mücadele. Arkasından, Hud aleyhisselam geldi, Salih aleyhisselam geldi, İbrahim aleyhisselam. Her birerlerinin cephesi, bu peygamberlerin cephesi mutlaka sonunda galip geldi. Peygamberin cephesinde yerini alanlar mutlaka galip gelecekler. Peygamberin karşısına dikilen, Allah'ın kitabının karşısına dikilenler sürünmeye mahkumdurlar yok olmaya, yıkılmaya, mahvolmaya mahkumdurlar. Ama biz de yanlışlık yapıyoruz. Peygamberin cephesinde kalma yerine karşı cepheye geçiyoruz. Niye oraya geçiyorsun sen? Orayı güçlü görüyorum diyor. Ya bu cephede Allah var. Yani Allah peygamberini yalnız bırakır mı? Sahipsiz bırakır mı? Bütün dünyayı deniz haline getiren meşhur tufan. Yerden su fışkırıyor, gökten su iniyor. Bütün dünyayı deniz haline getirip 950 sene 950 sene Nuh Aleyhisselam'a zulmeden, haksızlık yapan insanları boğan ki onu mu yaptı zannediyorsun yani. Aleyhisselatü vesselam. Onda o güç olsa 950 sene dayak yemez onu yapan güç başka hani o firavun o Mısır'daki o eşet kafir hiç yenilmez olduğunu zannediyor yaptırıyor ehramını yaptırıyor mezarını yaptırıyor ama içine girmesi nasip olmuyor girmeden denizde boğulup geberip gidiyor yani o bir, an, bir anla yutacaklar böyle. Her dönem mücadele için mücadele ediyor adam? Kendi saltanatını korumak için ve sistemini korumak için Kur'an'a karşı koyuyor. Akıllı ol da Kur'an'ı sistem haline getir ve Kur'an'a sırtını daya yıkılma. Ebu Cehil karşı koydu. Mekke'nin ve iyisi iken başkanı iken karşı koydu. Yıkıldı gitti. Ebu Bekir teslim oldu. Bütün İslam dünyasının başı oldu. Peygamber'e itaat eden, Kur'an'a inanan kaybetmiyor ki. Asıl kazanan o. Bu mücrimler için kurtuluş yoktur diyor Cenab-ı Hak. Yani bu Kur'an'la uğraşanlar, peygamberle uğraşanların kurtuluşu yok. Hep mücadele orada. Adamın suratı ekşiyor. Suratı ekşiyor. Bütün kavga Kur'an üzerinde. Ama biz de doğrusu Kur'anla vazgeçmiş bir topluluk haline geldik. Cuma'ya geliyoruz. Kur'an'a sahip bir topluluk havası veriyoruz. Yani sanki Sahip olduğumuz için Cuma namazındayız. Dışarıya çıkıyorsun. Kur'anla savaşanlarla işbirliği yapıyorsun. Onlara gönül veriyorsun, onlara mele diyorsun, onlara destek veriyorsun. Bu perizle bu turşu bir arada olur mu? Bu böyle olmaz. Mutlaka niyetler taşı edilecek, düşünceler taşı edilecek ve bütün başarıları nedir yani? Peygambere ve Kur'an'a karşı koymakla neyi yapıyorlar? Yaptıkları da şu: Ve abudu ne mündü'n illahi, mala yadur ruhum dela yantaw. Bunlar Kur'an'a niye yanaşmıyorlar? Kur'an'a yanaşırsa Allah'a kulluk etmesi lazım. Çünkü Kur'an Allah birdir diyor ve ibadete layık yalnız odur diyor. Bir başka varlığa tapınlamaz, kulluk yapılamaz. E Kur'an'a uyarsa yalnız Allah'a kulluk etmesi lazım. Uymuyor. Kendilerine hiçbir şekilde zarar veremeyen ve bir fayda da sağlayamayan, faydası da yok, zararı da yok sayılan bir kısım varlıklara tapınıyor bu zavallı. onun yarattığını ilah kabul ediyor kafasızlığa bak ya bir mermerden mesela bir put yapacak bir mermerden diyelim ki putunu yontacak o mermer taşını ocaktan gidip kendisi kesecek istediği şekli o taşa kendisi verecek ona oturtacağı o kaideyi kendisi inşa edecek Getirip onu oraya oturtacak. Ona hangi rengi vermek istiyorsa o rengi kendisi vuracak. Gelir bir kuş, bir kuş beğenmediğiniz bir serçe, onu pisletir, onu kendisi temizleyecek. Be eşek! Eşek başka bir şey değil ya. Tabirimi mazur görün ya. Affedin beni. Yani tabir buranın tabiri değil. Bu kadar mantıksızlık, düşüncesizlik olur mu Allah aşkına? Bütün bunları sen yapıyorsun. Tapınılmaya layık bir varlık varsa sensin bu. Bütün bunları sen yapıyorsun. Sana niye o varlık tapınmıyor da sen ona giriyorsun tapınıyorsun ya? Bu akıl mı mantık mı? Kur'ansız beyinler durmuş beyinlerdir. Kuansız böyle şey mi olur? Böyle mantık mı olur? Ondan bir tane put yapar o mermer taşından gider bir gider bir de tuvalet taşı yapar halete de aynı saçtan bir tane yapar. Bunlar böyle işte. Bunlar ilahları bu yani. Kur'an'ı dinleyeceğiz. Kur'an'a gönül vereceğiz. Niye tapınıyorlar bunlara? Bunlar var ya bu tapındıklarımız. Bunlar Allah yanında bizim yardımcılarımız. Madem ki iş Allah ile bitiyor, Allah ile bitiyor Niye onun peygamberini yardımcı edinmiyorsun da, onun elçisini yardımcı kabul etmiyorsun da, onun yarattığı cansız bir varlıktan medet olmuyorsun sen? Türbelere gittiğimiz zaman kabahat olur. Ölüden ne bekliyorsun? Sen ne bekliyorsun peki? Sen ne bekliyorsun yani? Bunlar büyük bir karanlık, hakikaten büyük bir karanlık. Kur'an'ın nuruna kavuşmamız lazım. Ezan okundu ben bitireyim. Burada bir kağıt var. Bu okunması da fazla gerekli değil. Görüyorsunuz, Allah muhafaza etsin. Allah'ın azabının her türlüsünden Allah'a sığınırsın mâ nürsülü bil-âyâti illa tahvîfâ. Buyurur Kur'an-ı Kerim'de cenab Biz ayetlerimizi korkutmak için gönderiyoruz. Yani sizi korkutacağım toparlanmanız için, derlenip toparlanmanız için. Galiba Allah'ın azabının en korkun şekillerinden birisi düşman istilasıdır. Bir ülkeyi ülkenin düşmanlarını işgal etmesidir. Şu anda bütün yeryüzünün gözü önünde Kosova'da korkunç bir hadise yaşanıyor. Ama bunu her zaman söylüyorum. Kosova'da olsun, Bosna Hersek'te olsun, Filistin'de olsun